İlâhîne'ş şeytânir racîm. Bismillahirrahmanirrahim.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 Sade ben dünyada varım, başka insan yokmuş gibi bir havalara giriyorum, benim halim ne olacak? Bu سَدَرَتْ مِنْ مِنْ زَلَّةٌ وَخِلَافُ الشَّرْءٍ Eğer benden bir yanlışlık, bir günah, saldırı olacak olsa فَظْحَرُ النَدَامَةِ وَالْاِنْكِسَارُ O zaman da içim burkuluyor. Bir şey yapsam gurra kapılıyorum, insan beğenmiyorum.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 İnanıyor ki en la saliha misli. Benim gibi salih insan yok. Ben bir taneyim ben. Ve in sadara <gülüyor> şeyhümün filafi şer'i. Şeriatta, şeriatlı söz konusu olan yerde, şeriata muhalif bir zıt bir işim olduğu zaman, benden sadır olduğu zaman, <gülüyor> Nefsin bu sefer kendini muhtaç eden, e, muhtaç e, inanıyor, kendine muhtaçım, zavallıyım ve miskin eten, kendini, nefsini miskin efendim e, zannediyor. فَنَا اِلَا جُزَالِكَ Bunun tedavisi nasıl olacak? Bir an geliyor, havandan geçilmez oluyor peki. Yanlış bir şey yaptığımız zaman ruhunda eziklik duyuyorum. Bunun tedavisi nasıl olacak? اَيُوَا الْمُوَفَّقِ Ey, ey Allah'ın tevfikini kendisine yarıtmış olduğu kişiyim. Ey ufak kişi, innel ihtiyaca, vel meskenetes sabre, eşittis saniy. Yani burada iki tane noktaya temas edildi. Birincisi, bir şey yaptığım zaman bende istiğnar ruhu asıl oluyor. Kendini beğenmişlik havası sabre oluyor. Bir bu, bir de efendim şeriata muhalif bir şey yaptığım zaman bende bir eziklik kasıl oluyor. <gülüyor> Sultan diyor ki inden ihtiyaca ve meskenet es-sâdıra ve şıkkı-sâni İkinci şıkta, insandan birtakım yani ihtiyaç hali, zavallı hali, iç burkulması vesaire sadır oluyor demiştin ya. Haa. Ellezi yümbi'u aninne demin. Bu hani işte insanın yapmış olduğu çirkin şeyden dolayı, e, içinde bir pişmanlık hissi hasıl oluyor diye bahsettiğimiz kısım vardı ya, tamam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 Bunun tam tersi olarak, yapılan yanlış şeyden dolayı, eğer insan içinde bir eziklik duyuyorsa, bir mahcubiyet duyuyorsa, bu muazzam bir nimettir diyor sultanız. اِيَازُ بِاللّٰهِ سُبْحَانَهُمْ Allah Celle Celaluhu'ya sığınıyoruz ki لَوْ لَمْ تَظْهَرْ مَدَامَتُونَ اَلَّتِيَّ مِنْ شُعَبِ الْتَوْوَتِينَ بَعْدِ اِلْتِكَابِ الْمَحْزُورُ شَرْكِيِّينَ Şerfi birtakım yasakları çiğnedikten sonra şeriatsızlık yaptıktan sonra evbenin bir şubesi olan diyor pişmanlık eğer zahir olmazsa insanda bir takım yanlış şeyler yaptıktan sonra tevbenin efendim şubesi diyebileceğimiz bir kürü diyebileceğimiz nedame pişmanlık duygusu insanda zahir olmazsa olmazsa, olmazsa hadi billah. yani Allah'a sığınırız, Cenab-ı Hakk'a sığınırız hem de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 Aldi ki dünyada en büyük tehlikeler küçük efenin tehlikelerin veya o da küçük yanlışlıkların e, tedavi edilememesinden kaynaklanıyor. Küçük diye bir şey yoktu. Küçük madem ki büyüğü doğuruyorsa o küçüğün izadesine çalışmak gerekiyor. O ısrarın halel kebiratid, tehli küçük günahlarda bir insanın keş olması. Ha bir de efenin küçük günahlarla meşgul olması insanı küfre götüren bir derliştir. Öyleyse, öyleyse, öyleyse, yembaki adauşukla din nimet el Sen bir takım günahlar yapıyorsun, arkadan da içinde bir eziklik hissediyorsun. Bu güzel bir duygu diyor. Ee bunu bu düşünceyi Allahu Teala sana ihsan etti.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 o yangın, o dert ve sıkıntı, şeriata muhalif bir şeyi işlemesine engel olsun. Azdemar radıyallahu anh, suikastla efendim şehit edildi. İbn-i Kudam er-Rikke vel Yükâsında diyor ki, şeydi, e, hançerlendiği zaman, zehirli hançerle, hançerlendiği zaman yüzü koyun yere düştü. Abdullah ibn-i radıyallahu anh, oğlu yanında bulunuyordu.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 İllem yarhammî rabbi. Oh, benim başıma gelecek olan hallere. va oh, beni doğuran ananın başına gelecek olan hallere. Benim gibi bir günahkarı yarattığından dolayı. Aşere-i diye Dünyadayken cennetle müjdelenen on tane sahabeden bir tanesi Son nefesinde peki böyle ağlıyor.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 öyle bir pişmanlık duygusu asıl oluyor. Öyleyse, öyleyse, sen bu nimete efendim şükreyle ki liyehsula cizdiyadun ne demeyin? Pişmanlık duygusu artsın, taf yemne ani irtikâbi khilâfi şerîhâ. Şeriata muhalif bir iş yapmaktan o pişmanlık ne yapsın? Seni alıkoysun. <gülüyor> <gülüyor> Ebû Sayyidin al-Hudri radıyallahu anh buyuruyor ki, اِنَّكَمْ لَتَأْتُونَ اَمُورًا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 biz Peygamber Efendimiz'in zamanında yaşarken o türlü sizin yaptığınız, size göre çok şahane gözüken şeyleri insanları cehenneme sürükleyen iş olarak kabul ediyoruz. Cehennemlik amelleriniz de iftihar etmeyin lütfen. Öyle şeyler yapıyorsunuz ki, amanin, amanin yani. Bir numara, tamam benim ibadetin rakibi yok bu işin vesaire falan filan. Şöyle okuyorum, böyle zikrediyorum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 34 Y E A 28 34 Y A 28 yolunu katatmış bu arkadaş. Arabasını alsın. <gülüyor> Allah Subhanehu ve Teala Cenab-ı Celle Celalı buyurdu ki: "Leyin şükertun, le azi jannakum kullarım. Eğer şükrederseniz, ben size nimetimi artırırım. Terbiye muvaffak olmak da işlemiş olduğu günahtan dolayı." ahu enin çekmek de benim halim ne olacak gibi, ondan sonra böyle bir kendisinden temkar olmak da bir şükürdür. Evet bu şükür ee, devam ederse, Allahu Teala insana devamlı tövbe etme, devamlı pişman olma nimeti ihsan edecektir, buyuruyor. Hasan-ı basri Teala buyurur ki,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 Amel diye bir şey yok, ameli salih diye bir şey yok ama kendilerince dağlar gibi amel varmış gibi gösteriyorlar. Ve Rasulüllahim sallallahu aleyhi ve sellem duyuruyor: "Aşedun nas aradan yollar <gülüyor> kıyam'e, men yurun nasın neki kıyran vela kıyra Yarın kıyamette, yarın kıyamette, yarın kıyamette en korkunç azaba maruz kalacak olan kişi kimdir biliyor musunuz?" مَنْ يُرِنَّا سَنَّ ف۪ي خَيْرَمْ وَلَا خَيْرَ ف۪يهِ İnsanlara kendisinde çok güzel şeyler olduğunu gösteriyor. Diyelim mesela kendimizden örnek verecek olursak sarığım, ve vesairem, şum, bu vesaire sırala sırala bildiğin kadar bende her türlü güzel gülmeler var. Her türlü hayır ondan sonra şahane şeyler var fakat وَلَا خَيْرَ Hiçbir hali yok, hiçbir hali yok, hiçbir hali yok. Bunun yiyeceği dayağın haddi hesabı Allah böyle akıbetlere maruz kalmaktan bizleri muhafaza eylesin. Amin. وَحَاسُلُ الْشِقِّ الْاَوَّلِ Yani, وَحَاسُلُ الْشِقِّ الْاوَّلِ Birinci peki şikayet e, konusu vardı. E, o da neydi? allah Teala kulluk yaptığım zaman bende bir istigna ruhu asıl oluyor.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 Diğerlere çekiliyor demektir. Kanuni Sultan Süleyman Aleyhi Rahmeti Vel Hofran Şeyhülislam Ebu Efendi'ye bir arizle bir dilekçe bir mektup gibi bir şey yazdığı zaman yazardı en sonuna imza korken ben padişah kanuni Sultan Süleyman'ın mesaj demezdi Derdi ki ben beyi huda Süleyman-ı Bir Allah'ın zavallı gariban kulu riyasız işte ucupsuz Kibirsizler vesaire Süleyman o kadar. Ben yukuda Süleyman bir ya Sultan Fatih İstanbul'u keçetiktend sonra e, Şeyh Akşemseddin'in ayvan saray çadırını kurmuştu. E, neticede onu ziyarete geldi Sultan Fatih fakat e, çadır e, hiç, e, izin almadan Sultan Akşemseddin huzuruna çıkma gibi bir e, cesarete e, bulaştı.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 Ben yapmadığım şeylerle gururlanıyorum da. Düşün yani. وَهَاسُلُ شِكُّ الْاوَوَّلِ Birinci hal var ya, <gülüyor> birinci hal var ya, حُسُولُ عُجْبِ حُسُولُ Gurur var, gurur var, kibir var, orada patolojik bir vakka var, orada kriz var. بَعْدَ اِتْيَانِ الْاَمَالِ الصَّالِحَةِ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 hamallığını yapan bir insana lan diye hitap etme yetkisini kimden aldın? peki bu karakterle barışan bir tarafı yoktur. Bu karakterin peki dervişiyle barışan bir tarafı yoktur. Eğli ilim olan insan tepeden bakıyorsun, utanmıyor musun? Rezilliğin öyle bir noktaya geldi ki seni de batırdı, beni de batırdı, camiyi de batırdı, batırmadığı bir şey kalmadı. Bu kadar şerefsizlik olur mu?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 Oluyor maalesef. Yavuz Sultan Selim'in aleyhi rahmeti ve Mısır'a gitti. Halifeliği aldı, mukaddes emanetleri aldı, Bisküdar'a geldi. Yani ikindiydi, e, saraya gündüzleyin girecekti. Dedi ki yok dedi, yatsıdan sonra değil, karşıya geçeceğiz dedi. Dedir padişahım şudur budur, millet bekliyor dedi, Topkapı Sarayı'nın ağzında işte size tezahürat yapacaklar, şöyle olacak, böyle olacak mesele. Olmaz dedi. Yahu dedi, kusur, her türlü eksikliğimizde dedi yani bir hizmet yapalım dedi diyor, şimdi millet beni alkışat tutacak oradan, şudur budur mesela bir gurur, bir ucup gelecek dedi, elde yapmış olduğumuz ameli sadece dolacak gidecek dedi, yok dedi. Ve yatsıdan sonra hatta şeyin ifadisahlık kismesini çıkardı, sıradan bir asker elbisesi giydi ve öyle büyük padişah ve saltanan kayı ile değil, sıradan orada bir kayıkçının kayına bindi ve öyle bir vatandaş gibi geldi, Topkapı Sarayın arka bahçesinde alttan köşeden odunluktan çıktı şeye gitti saraya vesaire hissler açıktı. İnsan yapmış oldu salih'i kıskanmalı, kıskanmalı.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 Dedi ki dedi ben ne zaman gördüysem dedi Ömer ölüm var diyeceksin diye beni yıkat edeceksin dedi. Hazreti Ömer ne zaman görse Ömer ölüm var kendine gel şeklinde. Yani şanı şöhretin sitü şöhretin seni meşgul etmesin. Ne saltanatın ben ağzının vesaire falan filan seni oyalamasın Ömer ölüm var Ömer. Ne zaman yazdım ama radiyallahu sürekli bu duyguya efendim, otomatize oldu, artık pratik hale geldi. Ee, bu adam daha konuşmaya başlamadan ne zaman görse onu yolda. <gülüyor> ağlardı ve derdi ki artık görevim bitmiştir. Niye? Bu duygu artık benden yer etti. İkaza gerek kalmadı. Cenab-ı Celle Celaluhu böyle e, gurura, böyle ucuba, böyle kibirlere maruz kalmaktan bizleri masum mahfuz eylesin. Amin. Zilersin rahmeti Rahman-ı Cana, bu doğru dünyada incitme canı Kerem-i Kerim'den insanı ı Cana.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 merhamet ilmi sabır güzel bir büyük devlet. bağla fıat için kemleri immet bu dar dünyada incitne canı şanı şöhreti için aman özenme enzar nas için sakın da Uru evvanın kazanma, bu dar dünyada incitme canı. Dilersin kalbini, olsun gülüşan, elbisen toz eyle, başın karışan erbab Kemal'e budur bir nişan Budur dünyada incitme canı Lütfiye temperver olmaz yandır Rahır güneşlerden ayandır Bu nasigat kadiminden de yandır <Gülüyor> Bu dar dünyada incitme canı Bu dar dünyada incitme canı Bu dar dünyada incitme canı Ey beleyim karda falan döken Erzurum'un karda falan döken Dağlarının şah bazı ve karkalı Hallarlı Muhammed Lükü Efe. EFEM